<gülüyor> evet, başladık. Baştan. Selam gençler. Nasılsınız? Ya bütün, küyü oldu, kedi yani, küyü işte, bütün hamurun küyü oldu. Kedi küyü oldu. Kedi ne olursa işte hamurun küyü oldu. kediyi kaplasak <gülüyor> hamurla. Şarj pişirsek mi? He, pişirsek şöyle. Şarjı yiysek mi? O. Ondan sonra Adalış çıkardığında. Zatalist. Eskişehir'e bitti kedi. de. Sen ne yapıyorsun? Ben oynuyorum hamurla ya. He, ben de oynuyorum. Biz... Nedir bu? Çektiğimiz... Bu çektiğimiz... Çile. <gülüyor> Çile. Çile. Çile bilmiyorum. Evet. Ee... Bu çektiğimiz ee, geek bakışı. Geek bakışı çekiyoruz. Güzel bir kahvaltının ardından. Evet. Geek başı çekeceğiz. Geek başı. Geek başı çekeceğiz. <gülüyor> evet. Şimdi arkadaşlar biz şeye sardırdık. Dedik ki bu figür fiyatları... <gülüyor> evet. Bu figür fiyatları el yakıyor. Cep yakıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Dedik kendi figürümüzü kendim kendimiz yapalım. yapalım. <gülüyor> Hoş daha mı geliyor? Hayır. Hayır. <gülüyor> <o> sonra... <gülüyor> en azından eğleniriz. Yani bir tane Iron Man'a yapmaya kalksam 400 lira. Büyük ihtimalle kendim yapmaya kalksam 400 lira. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse en azından kendi yaptın diye bir şey olur. Ee, sevinirsin. Figür işine bulaştık. Ben aslında bu işe bulaşmayı baya bir zamandır istiyordum da. Hı -hı. Bir türlü böyle nasıl bulaşacağım? Nereden bulacağım, Ne aramam gerekiyor? Aramam gereken şeyler nelerdir? Onları çok bilemediğim için kullanmam gereken... Materyaller falan. Sonra böyle bir denk geldim şeyde. Hatta ilginçtir. Oyun Gezer Dergisi'ne denk geldim. Musun? çok ilginç oldu. Evet, çok ilginç bir şey. Ben Ongene dergisine bakıyordum. Ondan sonra onlar böyle köşeler yapıyorlar. Ya yani kendi içinde farklı. Ha. Bir baktım orada bir tane böyle bir köşe. Aa, bir tane Türk bir işte bu işlere gönül vermiş bir arkadaş. röportaj yapmışlar. Nasıl yapılacağı, nasıl edileceğini konuşmuşlar. İşte o ne malzeme kullanıyor, hangi araç gereçleri kullanıyor falan filan diye böyle bayağı detaylı şey yapmışlar ve hatta işte bu Ongene'nin koyun var ya. Koyun. koyun. Koyun ne oldu? Koyun onların bir tane işte ne? Oyun gezer koyunu diye bir şey var. Maskot onların ya. Aa. Oyun gezerin koyun diye bir maskotları var ya onların böyle koyun şeklinde. Bilmiyor musun? Neyse. Onu Bilmiyorum. yapmış işte falan. Onu nasıl yaptı. Adım adım onu nasıl yaptığını anlatıyor falan filan. E, linkini falan bulursak koyarız internet sitesine. Tamam. Ondan sonra işte orada bunu gördüm. Aa işte aradığım şey buydu falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Açtım ben oradan baktım işte işte bu bizim kullandığımız, benim aldığım şimdi işte Super Sculpey hamurunu kullanıyor arkadaşlar. Evet. Ya bazlı polimer hamur. Evet, polimer kil. Hamur değil. İşte kil. E, falan işte alet elevat. ben de böyle sonra internet internetlerinden buldum bunu satılan yeri ve bir kutu aldım. Bir kutu dedin 454 gramlık bir şey geliyor. Evet bir pound. Yani <gülüyor> bir pound bu şey e, bej renk. yani böyle... Abi dünyada zaten imperial sistem kullanan kaç ülke kaldık ki hala pound'la iş yapıyoruz ya. İşte öyle demek ki bunları pound'la yapıyorlar. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ee, bir de alet edevat aldım. İşte bir kil modelaj dedikleri öyle evet. alet edevatlar var. Modelaj şeyi, kitleri. Onlardan aldım. Sağolsun eşim sağolsun <gülüyor> evli sanat malzemelerinin geri kalanları bulunduğu için. <gülüyor> tel olsun bilmem ne olsun falan. Bu işe bu hafta böyle ufaktan girişmiş olduk. Evet. Ee, oturduk listoyla zaman 5'ine kadar. Hakikaten ha, ha, ee, Ama ve dağılmışız yani. Açtık iPad'ten de iki tane 3 tane böyle baya güzel iş yapmayı. yani Bunları böyle anlatan ders falan e, YouTube'dan adamlar bulduk. Onun bir tanesini açtık orada öyle anlatırken biz de kendi kafamıza göre evet. takıldık. Hatta birazını aslında kameraya aldık ama yani ne kadar koyulabilir durumdalar bilmiyorum. Onu biraz editlemek lazım. Bakmak <gülüyor> lazım ona. Ee... Yani yaptığımız şeyler çok böyle profesyonel şeyler değil tabii ki ilk denememiz. Ee, ama e, fotoğraflarını vesairesini bu podcast ile birlikte internete koyarız. Ben tweet attım. Ha gördüm gördüm bunu. Ee, hani o resimleri koyarız. Hani dediğimiz gibi çok profesyonel şeyler değil tabii. Bizden öyle şeyler beklememeniz gerekiyor. Yani bekliyorsanız sizin hatırlayın. Yani işte sonuçta bu ilk denememiz. İlk denememizde profesyonel bir şey beklemeyelim bizden. Böyle dandırıp uydurup götümüzden attık bir şeyler. Evet. Ee... Ama bence bir ilk deneme olarak bence gayet güzel bir şeyler yani, çıktı aslında. Biraz hani şey hayal kırkını <gülüyor> olamadık. Yani dedik ki abi biz bir şeyler yapabiliyormuşuz. Hani biraz kabiliyetimiz varmış diye sevindik böyle kendimize. Evet. Tabi yani kabiliyetimiz varmış derken o YouTube'daki adamları izleyince siniri bozuluyor. Herif böyle iki dakikada kadın yaptı orada. yani. yani. Anatomik, manatomik. Açtı önlü anatomik kitabını. Bir din <gülüyor> anatomik heykel yaptı falan. Böyle canım sıkıldı tabii ki. Ama biz de ufak ufak böyle işte elimizde hamurla gezip Ufak ufak denemeler yapıyoruz. Daha henüz bu e, kil'i pişirmedik. Evet pişirmeyi denemedik. Ama bu kil'i pişirebiliyorsunuz. E, nedir? Super Scalpy diye bir markası var kil'in. Evet iki tane seçeneği var değil mi? Evet bir tane Beige diye geçiyor işte Beige bir tane işte yumuşak de de, olanlar he, bu bej işte Aha. yumuşak olan yani yumuşak derken Göredili bu da aslında olarak. çok yumuşak değil biraz yani. elinizi alıp yoğurmanız gerekiyor ki yumuşasın yani playdo gibi değil evet e, direkt aldınız yani bir biraz yumuşattığınız zaman playdo gibi oluyor da oluyor. işte e, biraz yumuşatmanız lazım bu şey e, <gülüyor> polimer killer e, bu ısı ısıyla e, şey olan killerden şekillenen killer evet yani bunun şöyle bir güzelliği var. İşte bunu kolay işleyebiliyorsunuz ama çabuk kurumuyor. Yani normal kir gibi çattıya kurumuyor. Su bazı a, su, kilder gibi. Evet. Ee, kurumadığı için su bazlı kilder gibi üzerine uzun zaman çalışabiliyorsunuz. Bırakıyorsunuz mesela. Ertesi gün geliyorsunuz tekrar çalışıyorsunuz falan. Ama tabi bunu da çok uzun süre bırakırsanız bu da mühtemelen şey oluyordur işlendikten sonra. E, bozuluyor olabilir. Ama e, yine de dediğim gibi çok uzun süreli çalışma e, ihtimaliniz var. O yüzden rahat rahat çalışabiliyorsunuz. İşte e, fırınlayabiliyorsunuz. Hatta birkaç kere fırınlama ihtimaliniz var. E, anladığımız kadarıyla aslında e, hani bunu fırınladıktan sonra sertleşince onu işte daha oyarak, zımparalayarak, işte delerek bilmem ne daha işleyebiliyorsunuz. Evet. Hani bunun son hali ne oluyor ben de bilmiyorum. Porselen gibi mi oluyor? Porselen tarzı bir şey oluyor. Sonra boyayabiliyorsun da fırınladıktan sonra. Ee, ya da istersen bunun işte böyle 50 50 gramlık satılan renkleri var. kalbinin Onlardan alıp hani böyle saçmaç ırzır başka şey yapacaksan e, onu da hani üzerine say direkt renk olarak koyabiliyorsun. Yani sonradan ben bunu boyamakla uğraşamam arkadaş diyorsun mesela. Renkli yapıyorsun. Renkli yapacağın yerleri. Mesela gözünün içini yapacaksın Ufak siyah koyuyorsun o zaman gibisinden anlıyor musun? Tabii bu e, hani düşündüğümüz kadar e, kolay bir iş değilmiş. E, hani zaten bir armatürünü yapmak lazım Hı. belli bir boyutun üzerinde çalışacaksak. Tabii ufak yapıyorsan böyle direk hamurdan şekilden Hı. direkt çalışabiliyorsun. Ama baya böyle şekilli mekilli büst, büst işte tarzı şeyler büst yapacağım figür yapacağım ne bileyim e, büyük mesela 12 santim falan yani geçen 10 santim geçen şeyler yapacaksan. O zaman e, armatür dediğimiz şeyleri yapmanız gerekiyor. Armatür de nedir arkadaşlar? Şey Aslında telden yapılan bir iskelet armatür. Telden yapılan çöp alan. Evet. Yani e, onu ne yapıyorsun abi? E, yaptığın çalışmanın boyutu ve taşıyacağı ağırlığa göre belli tel e, büyüklükleri, ölçüleri, yani kalınlıkları seçip bir iskelet oluşturuyorsun. Aynen. E, hani... <gülüyor> Mesela o, izlediğimiz videolardan bir tanesinde adam e, ana iskeleti işte 3 milimetre çelik tel yapıyor. Ter, evet. e, tabii çelik tel yani tabii adamı yaptığı yaklaşık böyle 30 santim. 30 şey, santim falan bir şey yaptı. Yani taşı, bayağı, taşıması gereken ağırlığı şey evet e, ağırlığı falan e, hesaba katarak e, bir tel seçimi yapıyorsun. Ondan sonra da e, oteli bükerek e, bir temel iskelet oluşturuyorsun. Evet. O hem e, yapılan işte e, heykelin taşıma sistemi oluyor aynı zamanda da aslında temel şeklinde veren şey oluyor yani şimdi bunun tabi bir sürü teknikleri var imal e, eğer ben yok ince tel kullanacağım diyorsan veya işte mesela şey de yapabiliyorsun arkaya bir art e, sırt yani figürünü ondan sonra dayayacağın veya figürünü destekleyecek Ondan sonra bir çubuk da koyup o çubuk üzerinden de ona bağlantılı bir figür de çalışabiliyorsun. Evet. Ee, mesela yani bir destek işte sistemi yapabiliyorsun. Kafa, büst vesaire çalışmak için tek bir destek sistemi yeterli olabiliyor. Ha, mesela. Bir de tabii şey de var. Hani ne kadar e, hamur kullanmak gerekir evet. olayı var. Ya, hamur ucuz bir şey değil arkadaşlar. Ee, yani biz işte ben... E, yani bizim şu anda bir kullandığımız şey evet, bir poundluk e, hamur Yaklaşık 30-40 liraya falan geliyor 30 değil 40 liraya yani 35-40 lira arası değişiyor fiyatı hı hı. Ee, yani Türkiye'de en azından Evet ve hani O hamuru da böyle eğer Şey yapmazsan iyi doğru kullanmazsan Hepsini bir anda kullanma ihtimalim var Dolayısıyla ne yapıyorlar abi Şey yapıyorlar e, Bu hani iç kısımlarına ee, alüminyum folyodur Şudur budur evet. hani, e, Metal e, dolgular kullanarak Böyle e, hacim kısmını e, şey, Armatür şey Kısmını bitirdikten sonra evet. Üstüne sarıyorsun üstüne Çünkü o şöyle bir güzelliği de var aslında Sadece hani sana Az hamur kullanmanı sağlamanın dışında e, Şöyle bir güzelliği de varmış Alüminyum folyo e, Aynı zamanda ısıya dayanıklı bir şey ya Hı -hı. Sen bunu fırınladığın zaman Tabi içeride bir şey yapmıyor Erime veya işte ondan sonra bozulma yapmıyor. Tabii. Artı hamurun full hamurdan yapsan, büyük bir kitle yapsan o hamurun çatlama olası, olasılığı var. Çünkü bu hamuru mesela sen işlerken e, kendi içerisinde hava boşlukları kalıyor. Evet. O hava boşlukları yüzünden çatlayabiliyor hamur e, fırınladığın zaman veya çalışırken zaten. E, bu nedenle eğer gidip bir şey üzerine sararsan... E, Alüminyum folyo üzerine sararsan bu hem işte bu tarz şeylerle engelliyor hem daha daha dayanıklı bir hale getiriyor. İşte ee, böyle şeyler. O yüzden alüminyum folyo faydalı bir şey. E, kullanabiliyorsunuz. Hem daha az hamur harcaması sağlıyor hem de işte ee, pişirdiğiniz zaman pişirdiğimiz zaman işte kullanıyorsunuz yani. Pişirdiğiniz zaman daha dayanıklı bir şey çıkartıyor. Tabii. Yani ee... yani <gülüyor> Biz işte dedik ya e, ufak tefek bir şeyler çalışmaya başladık kendi çabımızda. Hani ben e, bir tabii e, figür deyince aklımıza ilk gelen işte süper kahraman e, figürüm modeli çalışmaya başladım. Bak ilk ilk çalışmadan bu kadar <gülüyor> e, hani Alt özgüvenlerden pide. geliyorsa. <gülüyor> pide. Değil mi? E, bir erkek formu. E... E, o direkt büste gibi bulaştı. Evet. Aslında ikinci bir Batman geledi. yaptı da. Bivetman yaptım. Benafleğe sonra... benzedi. Evet. Ondan sonra Batflek'e benzeyince, evet. hatta haberini de... yapalım dedik ki kendi. Batflek kostümlü ortaya çıktı falan diye. Biz de olmaz böyle şey ee... dedik. Bozduk konu. <gülüyor> <gülüyor> parçaladık, parçaladık. Ondan sonra ben bir tane şey çalışması yapmıştım. Armatür çalışması yapmıştım böyle çok başarılı olmadı ama armut çalışmasını yumuttum, yumuttum. Bir tane yaratık yaratığa çevirdim. Böyle kambur mambur. Üstüne hamuru döşledim. Şimdi şey hani benim büstüm çok fena olmadı. Ee, hatta e, hani e, büstü andırıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız kim olduğuna karar verildi. <gülüyor> evet kim olduğuna ve ne olduğuna karar veremediğimiz için devam edemiyoruz şu anda. Bir de tabii e, şey var hani bu iş sonuçta <gülüyor> yani teknik bir iş, ince bir iş. Ve hani bazı teknikleri bilmek lazım. Hani tamam temel formu bir şekilde verdim ama... Şey yapamadım yani çalışırken malzemeyi nasıl nasıl desem tam böyle istediğim gibi yüzeyini pürüzsüz yumuşak bir şekilde yapamadım. Evet. Hani üstüne çalıştıkça <gülüyor> işte tortusu işte ne bileyim işte yamuk yumuk kesiyorsun biçiyorsun. Hani onların izleri vesairesi kalıyordu sürekli. Hani onu nasıl düzelteceğim neyle nasıl şey yapacağım bir türlü çözemedim. Ee, onu araştıracağız biraz sonra. <gülüyor> ee, yani böyle bir e, şu anda kendi çapımıza keyifli bir e, hamur deneyi yapıyoruz. Şey, <gülüyor> e, figür yapma deneyi yapıyoruz. Eğlenceyi tavsiye ederim. Yani bence güzel bir hobi. Çok da fazla hani e, siz söyleyin e, sizi zorlayacak bir şey de değil. Yani evi, yani evi de kirletmez. Çok alete devat da gerektirir. Evet yani. Temiz bir yer yapmanız lazım ama yoksa çok kolay içine şey bulaşabiliyor hamurun. Tabii. Kir bulaşabiliyor çok kolay. O yüzden sıkıcı olabiliyor yani. O yüzden temiz bir yüzeye ihtiyacınız var. Ee, bunu da internet sitesi, internetten anlatsa veya işte tahta kare tarafına gidip bu hamurdan bulabiliyorsunuz. Super Sculpey. Ee, Denemenizi tavsiye ederim. Denemenizi tavsiye <gülüyor> ediyoruz. Ne yapıyorsun lan el mi yapıyorsun? El çalışması yapıyorum bir yandan konuşurken. Çünkü e, pratik lazım abi. Değil mi? Yani. Dolayısıyla hani biz de dedik ki boş zamanlarımızda ve e, hani başka şeyler yapıyorken bir yandan da elimizde hamur e, hamurla oynayalım ki elimiz bu malzemeye alışsın e, falan filan dedik. E bu mudur yani? Bence bu. Vallahi bilmiyorum işte daha bir şey bulmadı. Yani bizden başka acaba aranızda bu hamur işine ya da işte e, kil figür yapma işine giren var mı? Bilmiyoruz. Varsa Ama, tavsiyeleriniz de. Evet. E, hani bizden önce başlamış olanlarınız vardır belki. Bize tavsiye, öneri, ne bileyim. O tarz şeyleriniz olabilir belki. Bize e, onlarla ilgili mail atabilirsiniz. E, öyle işte. Yani evet. eğer kayda değer bir şey çıkarsa ortaya. Sizde de paylaşırız. E ee, ee, başka konumuz yok mu? Kek bakışı. Evet. Başka konumuz vardı aslında. Neydi unuttum bir dakika. Ee, şey var. Ee, Amazonla Microsoft olayı var. Ha şey. Ona girmek istersek. Ben bahsedebiliriz. Yeni aldığım kulaklıktan konuşabiliriz. <gülüyor> Hadi bakalım. İbit. Şimdi arkadaşlar bu PlayStation. Bunu. Yani arkadaşlar biliyorsunuz e, Saygın Bey e, PlayStation 4 sahibi bir arkadaşımız artık. Evet. Dolayısıyla böyle arada sırada bize hava atma gereği duyuyor. Hava atacağım size. <gülüyor> Şimdi bende bir kolaylık vardı zaten. Bu şeyden bahsedeyim ben biraz size arkadaşlar. E, yeni satışa çıkmış olan, Türkiye'de daha satışa çıkmadı bildiğim kadarıyla. E, PlayStation için, yani PlayStation konsollar için PlayStation 3, PlayStation Vita ve PlayStation 4 için e, kullanabileceğiniz, aynı zamanda PC'de de kullanabileceğiniz e, Sony'nin yeni çıkardığı Gold Stereo Wireless Headset'ten bahsetmek istiyorum. E, şimdi bu Gold Wireless Headset'te arkadaşlar, biz bunu böyle bir arkadaşlar arkadaşlar arasında birbirimizi gaza getirerek <gülüyor> aslında işte ben aldım, ben de alıyorum, o zaman ben de aldım falan gibisinden böyle e, bir Hepimizin aldığı bir şey oldu. Headset oldu. Ee, Bende daha önce bir headset vardı zaten. Aslında e, bu Creative'in e, bir headset'i vardı. E, Tactics 3D Omega headset. O gayet güzel ses veren e, bir headsetti. Hem PC'de hem Xbox 360'ta hem PlayStation 3'te falan her yerde kullanabiliyordun. Ama şimdi PlayStation 4'te e, ne yazık ki tam uyumlu değil PlayStation 4'te. O yüzden sesleri falan çok az veriyordu. Yani tam performans kullanamıyordum. Hmm. Yine kullanabiliyordum ama tam performans çalışmıyordu. E onunla ilgili de bir update map gelmedi. Yani bir bağlantı seçeneği sunmuşlar ama yok işte böyle televizyonda analog bağlıyorsun. Oradan minnemle bağlıyorsun. 30 tane iş yapıyorsun yani. Ben de e, bu headset şey Sony'nin çıkardı headset'in fiyatı da uygun olduğu için onla mı uğraşacağım dedim. Evet, onunla mı uğraşacağım dedim ve e, Amazon'dan çaktım siparişi. E, ve Amazon In. <gülüyor> Amazon in <gülüyor> Amazon it, in her şey out abi <gülüyor> Yani Amazon'dan aldım kulaklık 2 günde geldi 2 <gülüyor> günde sürmedi çat diye geldi Ben de hafta sonu böylece kullanma fırsatı yakalamış oldum ee, Şimdi kulaklığımız Dediğim gibi gold diye geçiyor Gold e, wireless headset hem PlayStation 3 hem PlayStation Vita hem, hem de e, PlayStation 4'te kullanabiliyorsunuz. PlayStation 4'te, PlayStation 3'te wireless olarak kullanabiliyorsunuz. E, ama tabii Vita'da e, bağlantı yapmanız gerekiyor. E, Vita'ya yani şey headphone şey jack'inden bağlayabiliyorsunuz. Gayet rahat bir kulaklık olmuş. E, tam kafanızın üstüne denk gelen yumuşak yastıklı kısmı var. E, kulaklıkların kendi derisi, şu iç kısmı falan gayet rahat. Kulağa tam oturuyor. Yani benim aslında en çok hoşuma giden ve benim aslında headsetlerde en çok aradığım şeylerden bir tanesi olan şey hani bütün kulak kepçesini evet, kendiler içine alıyor mu almıyor mu? Çünkü evet. e, çok uzun süre bizim gibi uzun süre müzik dinleyen ya da işte film izleyen ya da e, bilmem ne yapan insanların hani e, kulak kulaklığı kullanırken rahat olması gerekiyor. Ve e, hani kulak kepçesini tam içine almadığı zaman bak kulak, benim... kulaklığın içine görüyor musun şurayı? Hı hı. Bak burasını böyle bomb şey yapmışlar. Eğim ya, eğimli yapmışlar. Anası şuraya tam kulağının kepçesi yerleşiyor. Bak, yeni yeri var. O yüzden tam oturuyor aslında kulağına. İşte o çok önemli benim için mesela. Eee kulağın kepçesine Üstüne geldiği zaman kulaklığın o artık tamponu mu demek lazım, hmm. yastığı mı demek lazım. Evet. O belli bir süre sonra ne kadar yumuşak ve rahat olursa olsun acıtıyor. Arice. Hele hele bizim gibi gözü kullanan adamlar için evet, evet. ve kulağın arkasında sap gibi bir şey kalıyor tabii. O bastırınca bir yandan bayağı e, can yakıyor aslında 2 saat 3 saatten sonra. Yani şey benim diğer creative şeyi daha rahat da tabii aslında. Yani rahat derken şu yastık kısmı falan onun biraz daha kaliteli e, bir yastık kısmı var onun. E, ve işte içerisinin metal olması falan ama bayağı dayanıklı hoş bir kulaklıktı. Ama e, bu bunun mesela ya o da benim kulağıma oturuyordu fena değildi ama bir yerden sonra mesela rahatsız ediyordu beni. Biraz çünkü gözlüğümü sıkıştırıyordu şu Hı -hı. kenarlardan falan. Bu biraz daha böyle yuvarlak yapmışlar bunu. Ee, hani daha sanki nasıl diyeyim daha dairesel yapmışlar. Hı -hı. Dairesel yaptıkları için şu aralardan kulaklığın yani gözlüğümü sıkıştırmıyor kenarlarını. O yüzden daha rahat kullanabiliyorum. Ee, kulaklığın bir diğer güzel özelliği arkadaşlar kablosuz olarak kullanmanız dışında. Ee, PlayStation 4 için bir headset application'ı var. Bu headset application'ıyla kulaklığınıza sonra oynadığınız oyuna göre şey ses ne derler? Ee özellikleri yükleyebiliyorsunuz. Yani işte mesela korku oyunu oynuyorsan mesela Hı. işte daha önceden oraya yerleştirilmiş hep uygulamanın içerisinde bulunan e, horror Hı. seçiyorsun. O zaman ona göre sesleri ayarlıyor. İşte eğer aksiyon e, oyun oynuyorsan aksiyona göre e, ayarlanmış şeyi yüklüyorsun. Onu kullanabiliyor falan filan. İşte filmler için var. E, müzik dinlemek için var falan bu tarz şeyler var. Artı sen de kendi e, şeyini e, yapabiliyorsun. Kendi ses ses ayarını, ses ayarını yapabiliyorsun ve onu yükleyebiliyorsun içerisine. Bir diğer güzel özelliği, ee, kulaklığın üstünde side tone denen bir ayar olması. Bu side tone ayarı şu işe yarıyor, siz kulaklığı taktınız, işte bangır bangır bir oyun oynuyorsunuz veya bangır bangır bir müzik dinliyorsunuz, film seviyorsunuz. E, bu side tone özelliği sayesinde hemen dışarıdaki sesler de size kulaklıktan geliyor. Yani ne oluyor? Sen işte burada açmışsın, kulaklı takmışsın, film izliyorsun heyecanlı. Kapının çaldığını duymazsın normalde. Hı hı. Değil mi böyle? Çünkü bağırıyor kulağın dibinde kulak. Bu özellik sayesinde kapı çaldığı zaman duyabiliyorsun. Veya sana biri seslenen zaman duyabiliyorsun. Aynı zamanda tabii bunu aslında şey için yapmışlar. Sen oyunlarda chat yaptığın için aynı zamanda oyun oynarken bağırmayasın diye aslında. Yani çünkü sen kendi sesini duyuyorsun konuştuğun zaman. Böylece hani insan kendi sesini duyması bağırıyor. ya. evet. evet. Böylece bağırmak zorunda kalmamış oluyorsun kendi kendine. Kendi bir anda biri geldi eve. Niye bağırıyorsun evladım diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Annen gelin mesela. Evladım niye bağırıyorsun bu kadar çok diye. <gülüyor> Gelmiyor senin kapına. Bu da bir diğer özelliği. Güzel özelliği olmuş. Kulaklık Hüseyin, kulaklık stereo headset. Ama virtual sound, surround sound var üzerinde. 7.1'lik. Ve gayet güzel yapmışlar virtual da. Yani ben Battlefield oynarken... Bayağı adam sonra işte neremden geliyor, sağımdan mı geliyor, soldan mı geliyor, kurşun neresinden uçuyor, kurşun nerede atıyorlar kadar her şeyi hakikaten böyle duya, duyabilir hale geliyorum. Yani şuradan su mu akıyor, bu yerden mi geliyor. Bütün sesleri e, duyuyorsun gerçekten. E, yani Mesela işte suda şey, gemi kullanırken e, suyun böyle şıp şıp suya çarpma seslerine kadar her şeyi duyuyorsun yani. Çok başarılı olmuş o yüzden. E, kulaklığın üstünde sound... Ve chat diye iki tane ayar şey kısım var. Bu da şu işe yarıyor. Siz mesela chat sesini kısıp e, dinlediğiniz sesi arttırabiliyorsunuz. Ya da ses, chat sesini yükseltip e, oyun sesi veya neyse işte yaptınız. Onun sesini azaltabiliyorsunuz. Bu ayarı sağlıyor. Yani sesin iki taraf arasındaki ayarını sağlayan bir kısım yapmışlar. Kullanması gayet rahat. Kullanışlı. E, üstündeki tuşların yerleri e, gayet güzel. İlk başta alışmanız gerekiyor. İlk başta alışamıyorsunuz. Kulaklığı katlayabiliyorsunuz. İçe doğru katlanabiliyor ve birazcık böyle küçülüyor. Ve e, beraberine gelen çok şık bir güzel ne derler torbası mı böyle büzülebilen. Ee, kabı taşıma kabı Kabı taşıma mı? kabı var. Hı hı. Büzülebilen PlayStation logolu bir kabı var. E, ürünün iç tarafını PlayStation mavisi yapmışlar. Dış tarafı siyah. E, sağında ve solunda PlayStation'ın e, ne derler? Logosu ve e, artık imzası diyebileceğimiz <gülüyor> işte üçgen, o, x, kare şekilleri var. Evet. Ya bunu böyle dışarıda da olmaz kullanabileceğin, kullanabileceğin güzel bir kulaklık bu. Hani sokakta da kullanabilirsin gayet şey yapmadan, çekinmeden. E, telefonlarla falan da kullanabiliyorsun zaten. Tabii telefonla wireless olarak bağlanmıyor lütfen çünkü bu şey değil. Bluetooth özelliği olan bir kulaklık değil. Peki neyle, neyle wireless bağlanıyor şeye? E, ps e mi? Aha. USB dan şey var, aparatı var küçük. USB aparatını takıyorsun. PlayStation 3'te de aynı şekilde. E, Vita'da dediğim gibi beraberine gelen bir analog şey jack kısmı var. 3.5 mm. Onla Onunla bağlıyorsun şu alttan. Şarj ederken de yine zaten şarj kablosu da giriyor veya kumandayı şarj ettiğin kabloyu kullanabilirsin alttan bağlayıp. Zaten kumandayı da micro USB ile evet, şarj aynen. ediyorsun. E, gayet güzel. Bir kulaklık. Ben çok memnunum. Ee, özellikle Battlefield 4 yani böyle savaş oyunları oynayan insanlar e, biriyseniz. Çok tavsiye ederim. Çünkü hakikaten bir anda bütün her şey değişiyor. Yani bir anda oyun performansınız bile değişebilir. Ee, korku oyun denemek daha. <gülüyor> Outlast, Outlast denemedik ama Outlast'ı da büyük ihtimalle e, altınıza sıçış e, performansınızda artış yaşayabilirsiniz yani. <gülüyor> <gülüyor> evet bu arada Outlast'a e, girmişken dün biraz oynadık. <gülüyor> Ben, ben oynamıştım zaten sen de oynadın. Evet ben oynadım oynadımdım biraz. Ben zaten hiçbir zaman korku oyunu seven bir insan değilim. Çok gerekli bulmuyorum korku oyunu. <gülüyor> evet niye gerekli bulmadın dün gördüm. Ben evet. <gülüyor> yani çok böyle acayip de böyle irken bir insan değilim ama yani sonuçta abi e, oyun niye oynuyorsun ki? Yani eğlenmek için keyif almak için oynuyorsun. Altına sıçmak için oynamıyorsun sonuçta. <gülüyor> İyi de onun için oynuyorsun. Altın sıçmak için oynuyorsun tabii ki. Niye oynayacaksın yoksa? Hayır Daha işte, doğrusu o hissiyatı ki, yaşayıp acaba bunu bundan kurtulabileceğim mi? Bunun sonunu görebileceğim mi? Göremeyeceğim mi denemek için aslında? Kendini test etmek için oynuyorsun oyunu. Hayır o oyunu belki o yüzden oynuyorsun da genel anlamda oyunu ben o amaçla oynamadığım için oyunları ya. Ne amaçla oynuyorsun sen? Keyif almak için oynuyorsun oyunları. E tamam bundan da keyif alabiliyorsun ki. Ben... Yani işte o heriften mesela kaçtım mı? Oh diyorsun kaçtım diyorsun. Bir adrenalin salgılanmış oluyor vücudunda. Ondan sonra o adrenalin böyle şey oluyorsun işte zevk veriyor sana. Anladın mı? Yani e, hani film tercihlerim de genellikle pek korkudan yana olmaz. Yani çok ürken korkan bir insan da değilim. Eskiden çok korkardım. Ondan sonra e, bilmiyorum belli bir yaştan sonra eski korku filmlerini tekrar izleyip Lan ben başa mı korkmuşum falan e, moduna girdim bir ara. E, ama şey e, adamlar atmosferi falan çok güzel e, ayarlamışlar. Evet abi, oyunun şeyi yani, çok iyi değil mi? Şey falan e, hani e, sonuçta bir e, korku filmi gibi sizi e, korkutmuyor ama işte e, çok güzel geriyor seni. Tamam mı? Ee, hani nihayetinde senin göreceğin e, yaratığın neye benzediğini, işte sana ne yapacağını ya da e, vesairelerini sen belli bir noktadan sonra alışıyorsun zaten. Evet. Hani korku unsuru dediğin şey bir anda pat diye çıkması. Evet. Onun dışında hani arada sırada gördüğün gor şeyler. Ama adamlar onu işte müzikle, ortamla, i̇şte zaten... atmosferle o kadar güzel ayarlamışlar ki yani bekliyorsun zaten. Ama yani e, şey güzel yapmışlar yani hiç bekleme yani beklediğin noktalarda hani bu adam kesin bekliyodur deyip çıkmıyor herif mesela <gülüyor> <gülüyor> Ya ben şeyi çok sevdim. Böyle zaten oyunu oynarken e, ...insan kendi kendine stres yapıyor. Tabii tabii. Yani hani öyle bir şey ki böyle mesela hiçbir şey yok aslında orada tamam mı? E, Witma hiçbir şey çıkmayacağını biliyorsun. Ama oyundaki karakterin mesela işte nefes alışverişini koymuşlar böyle... Ah, ah, ...falan diye böyle herifin sesleri mesela hızlanıyor. Ama bir şey görüyor mesela kanlı bir şey görüyor. Onda bir anda böyle eli ayağı titren hale gelmeye hmm. başlıyor. Bir şey de... çok güzel. Mesela böyle köşeden bakma falan var ya. Evet, evet. Ya mesela gereksiz yere bütün köşelerden böyle durup bakarak kendini gerebilirsin anladın mı? Ulan buradan bir şey çıkarma acaba falan. Ve diyor. şey e, olayı benim e, çok hoşuma gitti. Adam zaten oyuna başlarken sana diyor ki sen savaşçı değilsin arkadaş. Sen sağ kalabilmen için kaçman e, lazım aynen. ya da saklanman lazım. Kayç saklan kurtul. <gülüyor> ha. hani <ben gülüyor> Yoksa o... ölürsün diye. Evet. Ben şeyi pek sevemedim. Yani çünkü... E, gereksiz e, kasıyor beni otur şeyler yani her aslında e, yaratıktan kaçışın Aslında senin bir puzzle gibi ya Çünkü nereye saklanman gerektiğini He. bulman lazım ondan sonra deneme yapman evet. gerekiyor evet. tek seferde yapamıyorsun o onu sevmiyorum ben işte Çünkü aynı yere tekrar tekrar yapma zorunda kalıyorsun bazen ya da ee... daha doğru şöyle bir şey var çok şanslıysan <gülüyor> yani yaabilirsun belki de şans eseri Hani o karambol ile hasiktir gideceğim nereye gideceğim, yani nereye gideceğim? Benim, derken. He, benim survival game oyunlarını da pek sevmememin sebebi aslında o. Yani e, sana yani mantıkken çok yaptıkları şey doğru ama hani benim kişisel olarak tercih etmememin sebebi hani sana çok fazla seçenek sunuyor ve aslında o seçeneklerden yalnızca bir tanesi doğru ya. Sen onu bulana kadar yırtınıyorsun. He, evet. Ama şey bir şey var işte kası kaçacaksın paso. Tabii şey yapmışlar oyunda belki bilen bilen bilenleriniz yok ya yani bilmeyeniniz vardır. Ee, şey siz bir e, e, gazetecisiniz. gazetecisiniz. Böyle ama çok böyle meraklı bir gazetecisiniz. İşte bir kendinizce bir break turu yani bir ondan sonra böyle sağlam bir haber bulup. İşte böyle ünlü olmak istiyorsunuz falan filan öyle bir havadasınız. İşte o yüzden böyle en olmadık haberlere, kimsenin ilgilenmediği haberlere falan bulaşıyorsunuz. Ee, i̇şte size bir tane bir not gelmiş e, bir yerden. Ee, i̇şte bir akıl hastanesinden bahsediyor. Bu akıl hastanesinde de böyle abuk suç şeyler olduğu, yasal yazışı şeylerin olduğu bahsediliyor. Bir tane bir şirket var tabii ki, corporation evet. anası bu işte e, Merkoff Corporation şeyi, fuck off gibi, Merkoff, evet. <gülüyor> jerk gibi ya. Ne ney ki aslında işte e, bir şirket var bu şirket işte burada böyle yasa dışı şeyler yapıyor falan değil bir şey gibi. Siz de araştırmaya gidiyorsunuz bu akıl hastanesi tabii ki akıl hastanesine gittim mi de yani zaten, çıkamıyorsun. Evet benim anlamadığım şey şu yani tabii her e, hani e, sandbox bir oyun olduğu için aslında e, yani en azından kısmen e, İstediğin yerden başlıyorsun aslında, değil mi? Yani o akıl hastanesine girmek için saat birkaç tane nokta var, Hala tek bir nokta var. Tek bir nokta mı var. Tabi ben... çok lineer bir oyun bu. Ha, ben o zaman tek seferde onu mu buldum? Tabi tabii. Ha. Zaten şeydi yani lineer oyun yapmışlar canım, böyle çok seçenekli bir oyun değil aslında. Anladın yani senin nerede Ya yani bir kere oynadıktan sonra mesela bir daha oynarken belki tekrar korkmayabilirsin. Ee, ama şöyle bir şey var, bir daha oynadığında mesela harita veya insanlı oynarsan o zaman işte böyle daha da boku çıkıyor. Çünkü da seni daha kolay buluyorlar. Yani daha kolay görüyor herif, anladın mı? Herifin mesela tak diye arkasından flip kaçamıyorsun belki. Çünkü adam direkt seni görüyor. Oo! lan bu? Rabia yap Rabia. <gülüyor> i̇şte fuck, ya, off. <gülüyor> fuck off. Yani e, evet. demek ki ben o El zaman yaptı çok distro. çok, Listo. E, çok bağlıymışım da. o hani ya ama şey zaten. Yani insan... olur olmaz bir yere gireyim dedim tamam mı? Ha. O yüzden o pencerelere gittim. Başka yerde yokmuş belli, o belli. Başka gidecek yerin yok zaten. Yani... Ha, başka hiçbir yeri denemedim çünkü ben. İşte deneyebilirsin ama hani gidiyorsun bir tane kapıya mesela deniyorsun. Kapıyı açamıyorum diyor. Yani en sonunda seni oraya yönlendiriyor zaten. Ya ya işte oyuncudan önce değişiyor. Ya direkt giden olur ya da araştıran olur. Ben mesela her tarafa baktım yani. Ya aslında bildiğim hale her tarafa baktım mesela. Hani şuradan güzel herhalde ama buralarda bakayım neymiş buralarda falan diye. Ee, ama tabii aynı zamanda işte o araştırmayı da yapman gerekiyor ki. Çünkü oyunda kameranız varsa. Sadece arkadaşlarınızda siz bir gazeteci olduğunuz için. Ee, ve o kamerayla her şeyi çekiyorsunuz. Her şeyi siz çektikçe bazı şeyleri ilgili notlar oluyor hikayeyle ilgili. İşte onları okuyorsun, senin de hikayeyle ilgili. Hani hem karakterin gözünden gördüğün nasıl göründüğünü e, okuyorsun. İşte bir de etraftaki dosyaları topluyorsunuz, onların üzerinden görüyorsunuz. Ee, ...anlıyorsunuz hikayeyi. O ama o kamerayla aynı zamanda size şu işe yarıyor. Kameranın bir gece görüş modu var. Bazı yerden zifiri karanlık. Hiç bok gözükmüyor. Hı hı. Ve orada o kamerayı... ...kullanmanız gerekiyor. Açmanız gerekiyor şeyi. Ve tabii ki gece görüşünü açtım mı... ...pilin dana gibi gidiyor. Hı. Ve pil en önemli şey oyundaki. Piliniz biterse sıçtınız karanlıkta. Artık yaratıklarla, canavarlarla kalırsınız yani. Gideceğiniz yeri de göremeyeceğiniz için... ...bok gibi kalırsınız. O yüzden... Pil çok önemli. Zaten zorluk seviyesi arttıkça pil toplayabildiğin pil adedi düşüyor. Mesela biz şimdi normal başlamıştık. Normalde e, 10, 10 tane, tane pil var. İşte hard yaparsan 5 pile düşüyor. Artık daha ileriki bölümlerde herhalde 1 pil falan toplayabilirsin <gülüyor> yani psikopat gibi. E, mesela öyle bir durum olduğu zaman o oyun aslında şeye dönmüş oluyor. E, diyelim ki sadece bir tane pil taşıyabiliyorsun yanında. Ne yapacaksın? Aşağı indin mesela. E, o Ay, aşağıdaki yani. o erfi geçtin diyelim tamam mı e, ama pilin bitti geriye dönüp bir yerde bir yerde pil vardı onu alman lazım tekrar o erfin yanından geçmen gerekiyor aslında yani iyice zorlaşıyor hakikaten psikopata bağlıyorsun. yani şey güzeldi ama hani hikaye anlamında benim e, anlamadığım madem şey lineer ve şey benim o e, askerleri bulmam hani çok tesadüfi bir şey değil Zaten dakika bir gol bir, bir tane kaza çakılmış asker görüyorsun tamam mı? Niye spoiler veriyorsun? Ha? Ya yani bu kadar da... spoiler <gülüyor> verdin? Bu kadar da spoilerdan sayılmaz ama bence. Çünkü dakika bir gol bir... Yani hakikaten binanın içine girdiğin zaman ilk gördüğün şey. Ama işte adamlar o kadar güzel e, demek ki seni yönlendiriyorlar ki. Sana mesela random gibi geliyor aslında o. Hayır hayır. Onu demiyor. Oğlum mi? sen... Hangi akla hizmet tamam mı? Kaza çakılmış bir tane şey, Delta Force askeri kaç buradan der de devam edersin. E ne yapacaksın? Kaçmaya çalışıyorsun işte. Hayır. Ondan sonra işte kaçmaya çalışıyorsun. E tamam çünkü... Orada elim... girdiğin yerden çıkıp olan, evine gidiyorsun. Adam zaten mal. Yani mal i̇şte derken... Mal. <gülüyor> ama sonra de şey dedim. gazeteci çünkü. Anladın mı? Mal bir gazeteci. Zaten başta diyor sen çok kaşınan bir gazetecisin diyor. Olmalık haberlere gidiyorsun, bulaşıyorsun diyor, tamam mı? E sen de gitmişsin oraya, ne oluyor lan burada? Burada kapıda asker araçları duruyor, peki bu adamlar nerede? Fahneferine böyle takılırken içeri giriyorsun, bakıyorsun işte orada burada adam ölmüş kan var falan. Allah Allah, ne oluyor lan falan diyorsun, bir bakıyorsun herifi buluyorsun. Orada zaten başı nefes alıp vermiyor <gülüyor> falan diye titremeye başlıyor böyle. Sonra da zaten Ay hepsini yani. alıyor, aşağı fırlatıyor. Yani evet ama e tamam, o... ondan sonra diyor Bak, ki kaç asıl, buradan. Asıl sen spoiler verdin şimdi e değil, değil tamam, mi? tamam ne oldu verdim. <gülüyor> sen de öylesin. Neyse yani oyunun ben şeyini çok sevdim. Hakikaten atmosfer açısından evet, baya iyi. Güzel. Götünü ata ata koşuyorsun. Kaçıyorsun. Elin ayağına karışıyor ve o hissiyatı yaşıyorsun ve hani e, şey değil aslında sıkmıyor da. Yani sıkmıyor derken mesela tekrar tekrar belki de oynayabilirsin yani. Ya aslında sıkıyor ya belli bir ya yandan. Çünkü başına ne geleceğini bilsem bile korkuyorsun oğlum. Ya. ya ben mesela sen o kısmını oynarken bile böyle Hani kaçabileceğiz mi acaba falan diye tırsdım yani. Yani ben aslında kaçabileceğiz mi diye hiç tırsmadım da. Yani benim sıkıldığım nokta şu. Hani dedim ya o tekrar tekrar aynı şeyi yapmak zorunda bırakıyor seni. O sıkıcı ama şey güzel işte. Mesela müzik kullanımı işte çevre seslerini kullanımı. Müzik sesler her şey gıcır diyor falan. Aha. Ayağın gıcır diyor olan kapıyı yavaş açıyorsun. Aa, mesela ama kapıları nasıl kapatıyor çok komik değil mi? Evet çat diye kapatıyor. Kapıyı yavaş açma seçeneği var şöyle. Ha İyiyiz o güzel bir detay mesela ama hiç kullanmadım ben onu yavaş açıp böyle kafanı. Ama işte. Çıkartabiliyorsun ama öyle Elif o koridorlarda gezerken ne yapacaksın? Bir açıp bakman gerekiyor. Onlar falan. Ama güzel... onun mekanikleri falan çok iyi olmamış bu arada onu da söyleyeyim burada. Hani kapıyı aslında açarken açamıyorsun bir türlü. Ondan sonra. O bazen sana bir kere oldu ama ya daha hiç bana, olmadı. Bana oldu o birkaç kere hani. Basıyorsun olmadı. basıyorsun açmıyor ya da işte açıyorsun ama mesela işte e, geri hani kapıyı çekiyorsun ya bazen gelmiyor falan yani ya, denk geldi bana bir. Grafikli, Grafiksel olarak da gayet güzel yapmışlar onu. Evet. PlayStation 4'te bile mesela hani gayet güzel gözüküyor etkileyici gözüküyor yani böyle insanın içini alıyor oyun. E, dokular kaplamalar falan zoom in zoom out mesela kamerayla falan böyle şey yapmıyor yani sırıtmıyor. İyi buldu. Ooo el ortasında şey <gülüyor> Yaka, yakalım mı lan? <gülüyor> Pişirelim bence Pişiririz. Yani ben sevdim oyunu da İşte böyle çok uzun solukla oynayamam <gülüyor> Yani yanımda birileri olmadan hayat oynayamam oyunu. Ben tek başıma falan Ondan biri olacak ki Ya da birini oynatacaksın O yüzden işte Murat'la oynarken izlemek çok keyifli oldu <gülüyor> Oturup izliyorsun böyle çok iyi diyor ya Böyle oturuyor şimdi oynuyor böyle Murat Canlı yayında Onlarla <gülüyor> beraber oynuyorlar Böyle bir yere geliyor böyle sakin bir yere geliyor. Oh diyor bir su içeyim diyor su içeyim. <gülüyor> <gülüyor> sonra biraz daha oynuyor falan. Oh diyor bir kalkayım doluşayım diyor bir kalkayım doluşayım <gülüyor> yine yine. <gülüyor> Ama hakikaten bayağı baya geriyor bazı yerlerde. Bir de işin salak tarafı ne diyorsun seviyorsun tamam mı? Hı -hı. Ondan sonra, oh diyorsun geçiyormuş seviyorsun. Sonra diyelim ki öldün, otomatik olarak kendisini sevettiğin noktadan başlatıyor. Hı hı. Yani şeyi bulamadık, bir galiba kapatıp load etmen gerekiyor hı. kendini sevettiği noktadan başlayabilmek için. Öyle bir yapmış. Ama mesela sonu fark etmeyeyim, ya of başa attı deyip tekrar tekrar baştan oynayabilirsin yani. Halbuki öyle bir seçenek var ama işte onu hemen menüye koymamış yani. Anladın mı? Çıkıp ana menü, ana menüden yapmanı istiyor. Öyle ilginç bir şey var. Ama güzel yani. Hikayesi de bayağı ilginçti aslında. Evet hikayesi e, fena değil bence. O milerki bölümlerde daha nelerden geçiyor. Sen bu bizim bunu geçemediğimiz yer bir şey değil yani. Hapishanenin içine falan giriyorsun. Hapishane demişim işte. Dedi akıl aslanının burnu yerlerinin içine giriyorsun. Orada abuk sok insanların tipler var. Onlar arasından geçiyorsun, kaçıyorsun falan. Türlü türlü abuk sok şeyler oluyor. Yani ben tabi e, hikayenin biz tabi çok il, ilk, ilk şeylerindeyiz. Evet, ilerleyemedik fazla. İlerleyemedik yani. fazla. Bir de tamam. 10 saat falan oyun. Kısaymiş. Kısa değil lan. Yani standart oyun uzunluğunda. Oğlum, gameplay 10 saatse bence kısa. Tomb Raider birkaç saatte bitirdik. E o da öyle bir şeymiş. Tomb Raider 15 saat, falan. 20 saat falan bir şeydi. 20 o. saat değil, 15 saat falan. Bizim oynamamızda mesela yani bizim oynamamızda şey, 20 saat Biz 20 saat olabilir. Mesela Last Last of Us da yani o 15 saat 10 saat bir şeydi galiba. Ben 22 saatte bitirdim böyle dolaşı dolaşı. <gülüyor> Ama yani, yani sonuç olarak gereksiz dolaşırsan. Standart anası şey uzunluğunda oyun böyle ne çok kısa ne çok uzun. Ama yani o kadar saat daha oyna oyna bitmiyor yani. Bu oyun oyna, oyna bitmiyor hale gelir. Çünkü korkunç olduğu için. <gülüyor> Evet böyle işte. Yani, Altlast alt fena değil yani. PlayStation 4'te eğer e, varsa PlayStation 4'ünüz mutlaka indirin oynayın. Yoksa zaten bilgisayarda da var Steam'de. E, oradan da edinebilirsiniz. E, Kulaklıkla evet. oynayın. Götünüzü atın. Kafkaesque buradan selam söyleyelim. O oynasın. <gülüyor> ne Hahahaha. Nazlı olsa fizesin diye oynamak lazım. Evet. Belki yaparız öyle bir şey. Ondan sonra yani bir canlı yayın yaparsak gösteririz. Ya bu canlı yeni kaydetmiyor ya. Evet. Hiç yapasım gelmiyor zaten. O ne zaman gelecekmiş ha? Ne bileyim gelmeyecek herhalde bu gidişle. Yani çünkü gelecek dedilerdi. Gelecekler, gelecek de diyorlar ama öyle çiftliğe gelmiyor işte. işte. Neyse. Şu şey ne oldu acaba ya? Neye ne oldu? İstanbul Petas. <gülüyor> ya gençler eee... Bu aralar ben e, acayip bir e, doktorlu e, moduna girdiğim için çok fazla e, yeni çıkan ara sezonunda e, devam eden ya da yeni yenilenen dizileri falan pek takip edemedim. Bu şey hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Yani Saygın sen bu arada sen izledin mi bilmiyorum da True Detective. True Detective. Aha. True Detective çektim de daha az Ben de çektim bir bölümünü izledim çok iyi de hakikaten. Hani o dedirtti mi dedirtti. Öyle mi diyorsun Bilmem ben. Şey... Ama şey beklediğim yani belki kafamda çok büyütmüştüm ben onu. Hani ee, bir arkadaş dedi ki şey yani televizyon tarihi yazılıyor dedi. Allah Allah yok artık. Aha, ee, HBO, HBO dizisi. Ha, o kadar değildi belki benim için. Televizyon tarihi yazılıyor moduna giremedim. Ama iyiydi. Belki de Matthew Mac Şey neydi lan o herifin? Mekanigan mıdır? Nedir? Var ya. Ha evet. Mekanahe. Evet. O herifi sevmediğimden de olabilir de. Daha çok büyük bir olay da olmadı belki ilk bölümde o yüzden. Ama güzel bir dizi tavsiye ederim. Ee, şey düşünüyorum işte. Acaba yani 4 bölümü çıktı. Devam mı etsem yoksa e, biriktirsem mi diye. Ha. Düşünüyorum sen yani devam edeyim sizce ya da sence direktleyeyim mi? Kaç bölüm gidecek? Mancim. Bilmiyorum. Şu anda galiba 4 bölüm çıktı. Kaç bölüm gidecek bilmiyorum. Ama şey, mini dizi olduğu için çok uzun gideceğini zannetmiyorum. Ya, Steam açılmıyor bende. <gülüyor> Arkadaş, yok böyle bir şey ya. Niye, Niye açılmıyor? Şey bu? Şeyin yetmiyordu. Aga, o kadar da yani. Kim vardı? Benim bilgisayarda deneyelim. E, oraya nasıl şey yaptın? Partisk. Tamam, bu nereye indirdin? Şeye mi? Steam'den mi indirdin? Hayır, Origin'den. Şee çok beğenmişti galiba murat oyunu hatta benim okuduğum bir iki tane yorumda da şey diyordu hani e, FPS türünün yeniden canlanmasını sağlayacak yeni nesil bir oyun falan filan Sağlıcak yapacağız Hı -hı. Yani nereye indirdiğini söylesen şey bulup aslında o dosyaları kopyalayıp ben <gülüyor> orijinden tekrar indiriyor gibi yaptığım zaman o zaten dosyalarım var deyip sadece şeyi yapacak. O zaman origin hacklendi. Şimdi mi? Evet. Kaç saat oldu? Oğlum daha bir saat bile olmamıştır ya. 48 dakika olmuş daha. Daha bir saat yirmi dakika konuşacağız. Ne bu sırada mı? Of. de izlemedik ki hobbitini aslında bir ara aslında bir saat bir oyun on dakika sonra falan ara verip şey yapabiliriz hobitide izleyip o hobit kaç saat bilmiyorum kaç tane gözüm var ki belki ekstralarını izleriz sadece bu arada e, ayıp bir söylemesi flappy Bird'de 96 yaptı flappy Bird'de 96 hiç bilmiyorsun ha flappy birdte 96, 96. 96. vallahi bilmiyorum e, çevremde daha iyisi yok ben flappy bird değilim ben mevri bird mevri bird çok çok manyak bir şey oğlum ya. Çok güzel Bence daha güzel. Bence çok daha uyuz bir şey. Oğlum bu arada Flappy Bird'ü meme oynadınız mı? Hayır bana bak. Of çok komik ya. Bunu gördüm ama dinlemedim. Böyle şey e, hani ben birim oynadığım sunucuda ben 600 kişiye falan denk geldim. Yani diğer oyuncuları böyle şey siluet halinde görüyorsun. Silik bir şekilde. Ee, senin oynadığın Flappy Bird'ün arkasında da beyaz bir fon var ki belli olsun diye. Yani o 500 tane kuş geliyor. Ha. İlk boruda tamam mı? 400'ü ölüyor tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> İkinci boruda da kalanın bir yarısı ölüyor. Falan filan. Hani 3. borudan sonra zaten 3 tane mi ne? 4 tane kuş kalıyor. Çok iyi. Ama şey e, hani telefondaki kadar hassas değil kontrolleri. O yüzden e, mesela şey oluyorum, iyi performans gösteremiyorum. Ben de üzüldüm. Evet arkadaşlar bölüyoruz ama e, bu haftaki ilk bakışını e, iki parça olarak yayınlamaya karar verdik. Dolayısıyla ikinci parça yani bundan sonraki muhabbetin devamını da önümüzdeki hafta ya da en geç bu hafta sonu, en erken pardon bu hafta sonu gibi e, sizlere sunuyor olacağız. Muhabbetin devamında da işte e, birazcık daha oyunlardan bahsediyor olacağız. E, spoiler vermek gerekirse tabii spoiler vermeden duramıyorum. Amazon'un oyun sektörüne girişinden başlayıp e, Saygara'nın yine e, Nintendo ile ilgili e, atıp tutuşlarını e, dinliyor olacağız. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Bye bye. Geekstra.com